Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuh. Şu an e, ses var mı Musa abi? Ve odadaki diğer arkadaşlar. Ses net mi? Az mı geliyor? Şu anda nasıl? Tamam. Allah razı olsun. Az önceki meseleyle ilgili olarak e, önce sünnetin önemiyle e, ve bidatlerin kötülüğüyle başlayalım. E, İbni Mesud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine bir çizgi çizdiğini ve işte bu Allah'ın yolu buyurduğunu, sonra bu çizginin sağına ve soluna da çizgiler çizerek, işte bu yollardan her birinin üzerinde şeytan vardır ve kendisine davet eder dediğini rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun akabinde de En'am suresinin 153. ayetini okuyor. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Yine İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'den gelen rivayette şöyle anlatıyor.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 Sizden kim benden sonra yaşarsa birçok itiraflar görecektir. Bu yüzden sünnetime ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerin sünnetine sarılmanız gereklidir. Ona azı dişlerinizle ısırır gibi sarılıp bırakmayın, sizleri sonradan ortaya çıkmış işlerden sakındırırım. Şüphesiz her sonradan icat edilmiş şey bidattır, her bidat sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir. Ve bu Dağıt Tirmizi Ahmed bin Hanbel rivayet eder bunu. Ebu Hureyre radiyallahu anh de şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizi bıraktığımda beni rahat bırakın. Zira sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine çokça muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Size bir şey yasakladığımda ondan uzak durun ve bir şey emrettiğimde de gücünüz yettiğince onu yapın. Buhar ve Müslim rivayeti bulan. Bilal bin Haris radiyallahu anhten gelen rivayette de, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bil buyurunca neyi bileyim ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bil ya Bilal buyurdu. O da bileyim ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden sonra sünnetimden kaldırılan bir sünneti kim ihya edip ortaya çıkarsa ona o sünnetle amel edenler kadar sevap vardır. Amel edenlerin sevapları da hiç eksiltilmez ve her kimde Allah ve Resulünün razı olmadığı Sonradan çıkan bidat denilen bir sapıklığı ortaya çıkarırsa, o kimseye o bidat ve amel edenlerin günahları da birlikte yazılır ve onların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez. Bunu da Tirmizi rivayet ediyor. Allah Azze ve Celle, Şura Suresinin 14. ayetinde, Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler buyuruyor i̇bn anhuma, Ömer radıyallahu anh'ın Câbiye'de hitap ederken şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda şöyle hutbe verdi. Sizden her kim cennetin ortasını istiyorsa cemaate sarılsın. Şüphesiz şeytan tek kişi ile beraberdir ve o iki kişiden daha uzaktır. Yine e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın eli cemaat ile beraberdir. Şeytan ise cemaate muhalefet edenlerle birliktedir buyurmuştur. İmam Tirmizi, bu hadislerde geçen cemaat kelimesini fıkı, ilim ve hadis ehlinin cemaati diyerek açıklamıştır. İbn-i Kayyım Rahimallah da İghasetü'l-Lehvan eserinde şöyle diyor. Cemaate sarılmayı emreden hadiste kastedilen hakka sarılmak ve ona temessük edenler az, muhalifleri çok olsa bile ona tabi olmaya devam etmektir. Zira hak, İlk cemaat olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında üzerinde bulunulan şeydir. daha dehlinin ve sonrakilerin çok oluşuna bal bakılmaz. Ebu Şurek radiyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurken işittim. Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Birisi ondan ayrılırsa tıpkı kurdun sürüden ayrılan koyunu kapması gibi şeytan o kimseyi kapar. Bu şahitler ile sahih bir rivayettir. Taberani, İbn-i Ebi ve İbn-i rivayet etmişlerdir bunu. Muaz radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. Koyunun kurdu olduğu gibi şeytan da insanın kurdudur. Sürüden ayrılanı kapar. Sizleri gruplardan, fırkalardan sakındırırım. Size cemaati, tüm halkı ve mescitleri tavsiye ederim. Ebu Zer radıyallahu anh'in rivayetinde de iki kişi bir kişiden hayırlıdır, üç kişi iki kişiden hayırlıdır, dört kişi de üç kişiden hayırlıdır. Size cemaati tavsiye ederim. Zira Allah ümmetimi ancak hidayet üzere birleştirmiştir. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anh'ın rivayetinde de İsrailoğullarının başına gelen şeyler aynı ile ümmetimin üzerine de gelecektir. Hatta onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa yani cinsi münasip için, ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Nitekim İsrailoğulları 72 millete, 72 fırkaya bölünmüştü, benim ümmetim de 73 millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir. Bu fırka hangisidir, kurtulan fırka hangisidir diye soruldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim ve sahabelerimin üzerinde olduğu şeyden ayrılmayanlardır buyurdu. Ebu Davud ve Tirmiz rivayet etmiştir bunu. Yine e, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste sizden öncekilerin yoluna karış karış adım adım uyacaksınız. Hatta onlardan biri bir keler deliğine girse siz de aynen ardından gireceksiniz buyuruyor. Dün bir kardeş Avrupa'dan bir kardeş e, mesaj yazmış, mesaj göndermiş bana. Diyor ki e, bir haber linki de göndermiş. Avrupa'da Noel Baba'ya alternatif olarak Bayram dedi Adıyla e, bir uygulama başlatmışlar. resimlerde de koymuşlar linke. E, aynı Noel Baba'ya benzer tarzda e, kıyafet giymiş, takma sakal takmış, ak sakallı e, bir adam, kucağında çocuklar e, güya. Bu da Müslümanların e, Noel Baba'ya bir alternatifi. Böyle şeyler yasaklanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir kavme benzerse onlardandır buyurur. Yine e, az önce söylediğim hadiste, e, bu ümmetten bazılarının ehli kitabın yaptıklarına, Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarını tıp atıp uyacaklarını belirtiyor. E, bu da bu hasretlerden birisi. Onların işte İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlamaları e, var diyerek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mevlid kandil düzenlemeleri, e, bir takım günleri kutsal saymaları sebebiyle e, kutsal günler uydurmaları, e, bu tür yasaklanan benzemelerdendir. Sünnet bidat ehli e, kelimeleriyle bizim kastettiğimiz şey de, sünnet ehli demek, eli misvak tutan, ayağında şalvar bulunan, başında sarık olan e, kimse demek değildir. Sünnet ehli sözüyle bizim kastettiğimiz şey, akide hususunda sünnete tabi olanlardır. Bidat ehli ise, ameli bir takım bidatlerden, daha öte, itikadi bidatlerdir. İtikadi bidatleri olan kimselerdir. Selefi Salih'in sünnetlere tabi olmayı e, hep tavsiye etmişlerdir. Mesela Muaviye bin Ebi Süfyan radiyallahu an bir gün insanlara hutbe okumak için ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Dikkat edin, sizden önceki kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlar 72 millete ayrıldı. Şüphesiz bu ümmette 73 millete ayrılacaktır. Bunlardan yetmiş ikisi ateştedir. Biri cennettedir, o da cemaattir. Burada cemaat ile kastetti sahabeler cemaati. Abdullah bin Mesut radıyallahu anh de, sünnette orta yollu olmak bidat ile çok amel etmekten hayırlıdır der. Ubey bin Kab radıyallahu anh şöyle diyor, sizlere yolu ve sünneti tavsiye ederim. Zira yol ve sünnet üzere olan hiçbir kul yoktur ki, Rahman'ı hatırlayıp Allah korkusuyla gözleri yaşarsa ona asla ateş dokunmaz. Şüphesiz yol ve sünnet üzere orta yollu olmak, yol ve sünnete muhalif şeylerde çok amel etmekten hayırlıdır. İbn Abbas radiyallahu anh'ıma da, Sünnet ehlinden birine bakmak, sünnete davet eder, bidatten uzaklaştırır der. Tabiinden Ebu aliye radiyallahu anh diyor ki, Size fırkalara bölünmeden önceki ilk durumu tavsiye ederim. İmam Evzai'de, Sünnet üzere nefsine sabret. Kavmin yani sahabe ve tabiinin durduğu yerde dur. Konuştukları yerde konuş. Onların sustuğu konularda açıklama yapmaya kalkma. Salih selefinin, önceki salih kimselerin yolunu tut. Şüphesiz onlara geniş gelen şey sana da geniş gelir demiştir. Yine Abdurrahman el-Evzai. Rabbül i̇zzet Rüyam'da gördüm bana buyurdu ki Ey Ebu Abdurrahman sen iyiliği emreden ve kötülükten yasaklayan bir kimsesin. Dedim ki, senin fazlın ile ey Rabbim. Yine dedim ki, Ya Rabb beni İslam üzere öldür. Buyurdu ki, İslam ve sünnet üzerine de. Böyle söyle, buyurdu diyor. süfyan es Sevri diyor ki, söz ve amel ancak sünnete uygun olmakla dost doğru olur, istikamet üzere olur. Yine süfyan es Sevri, Yusuf bin Esba'ta şöyle demiştir. Doğuda bir kimsenin sünnet ehlinden olduğunu öğrenirsen ona selam gönder ve ehli sünnet olduğunu söyle. Eyyub-es Sahtiyani de, şüphesiz ben sünnet ehli birinin ölümünü haber alınca bir organımı kaybetmiş gibi hissediyorum, demiştir. Yine, Allah'ın Arap olmayan bir delikanlıyı sünnet ehlinden bir alim ile karşılaştırması onun saadetindendir, der. İbn-i Şevzet, ibadete yöneldiği vakit sünnet sahibi bir kimseye rastlama tevfikine mazhar olması Allah'ın genç kimseye nimetlerindendir, der. İbn Nesbat diyor ki, babam Kaderiye fırkasından, kardeşim Rafiziler'den idi. Allah beni Süfyan vesilesiyle kurtardı. Mutebir bin Süleyman der ki, benimle beraber hadis öğrenen bir arkadaşım ölmüştü. Kalbim kırık bir halde babamın yanına girdim. Neyin var dedi? Arkadaşım öldü dedim. Bana arkadaşım sünnet üzere mi öldü dedi? Evet dedim. O halde onun için üzülme dedi. Yine Süfyan es-Sevrî der ki, Ehl-i sünnet için hayrı tavsiye edin zira onlar gariplerdir. Ebu Bekir bin Ayyaş da İslam'da sünnet İslam'ı diğer dinlerden üstün kılan şeydir der. İmam Şafi hadis ashabından birini gördüğümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birini görmüş gibi oluyorum der. Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 50. ayetinde Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir buyuruyor. Yine Sa'd suresinin 26. ayetinde heva ve hevese uyma sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Heva ve hevese uymak demek delilsiz hareket etmek anlamındadır. Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah aleyhisselatü kim şu işimizde olmayan bir şey çıkarsa o dolunur' buyurduğunu. Diğer bir rivayette de, kim emrimiz olmayan bir amel işlerse o reddolunur buyurduğunu rivayet eder. Bunlar Buhar ve Müslüm'ün rivayetidir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ıma rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir buyurmuştur. Bunda Buhar rivayet eder. i̇bn Mesud radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben havuz üzerinde sizin sulayıcınızım. Sizden bazı kimseler benden uzaklaştırılacaktır. Ben, Ya Rab, ashabım derim, bana denilir ki, sen onların senden sonra neler çıkardığını bilmiyorsun. Bu harbi Müslüm rivayet eder bunda. Abdullah bin Muhayris veya Abdullah bin Feiruz et Deylemi şöyle demiştir. Bir halatın lif lif eskimesi gibi dinde sünnetlerin birer birer terkiyle gider. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir. Kur'an meydanda olacak. Kadın, çocuk, erkek herkes Kur'an okuyacak. Bir adam şöyle diyecek. Ben Kur'an okuyorum. Yine de bana kimse tabi olmadı. Vallahi onların arasına katılacak ve onu açıktan okuyacağım. Bunun üzerine insanların arasına girer ve açıkça Kur'an okur. Yine ona kimse tabi olmaz. Der ki, ben Kur'an okudum. Kimse bana uymadı. Aralarına katılıp açıkça okudum. Yine bana uyan olmadı. O halde evimi bir mescit gibi hazırlayacağım. Böylece evinin, e, evini bir mescit gibi düzenler fakat yine uyan olmaz. Bu sefer der ki, Kur'an okudum, aralarında açıkça okudum, evimi mescidine çevirdim, yine de bana uyan olmadı. Vallahi ben onları Allah'ın kitabında bulamayacakları ve Resulullah'tan işitilmemiş başka bir yenilik çıkarmadıkça bana uymayacaklar. Böyle bir kişinin uydurduklarından sakının, zira ortaya çıkardığı bidat şeyler sapıklıktır, dalalettir, diyor. Bunu... <gülüyor> Sahih bir isnatla hakim, taberani, ibni vattahel kurtubi, allame ettani rivayet ederler. Ee, Ebu Davud da bu sözü, Muaz bin Cebel'in bu sözünü şu lafızla rivayet eder. Muaz radıyallahu anh dedi ki, sizden sonra bir takım fitneler olacaktır. O zaman mal çoğalacak, Kur'an meydanda olacak, mümin, münafık, erkek kadın, köle hür, küçük büyük, herkesin elinde Kur'an olacak. İşlerinden biri şöyle diyecek, insanlara ne oluyor da bana tabi olmuyorlar. Ben Kur'an okuyorum, yine de bana kimse uymadı. Galiba ben onlara başka bir yenilik çıkarmadıkça bana uymayacaklar. Böyle bir kişinin uydurduklarından sakının, zira ortaya çıkardığı şeyler dalalet ve sapıklıktır. Hikmet sahibi kimselerin sürçmelerinden de sakının. Çünkü şeytan bazen hikmet sahiplerinin dili üzerine dalalet ve sapıklık sözünü münafıkların dili üzerine de hak sözü atar. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Kaldırılmazdan önce ilmi öğrenin. Onun kaldırılması ilim ehlinin gidişiyle olur. Dikkat edin. Sizleri inatçılıktan, derinlere dalmaktan ve bidatlerden sakındırırım. Size eskiyi yani sahabelerin yolunu tavsiye ederim. Diğer bir rivayette de ey insanlar şüphesiz sizler anlatacaksınız ve size de anlatılacaktır. Dinde sonradan çıkarmış bir şey görürseniz ilk durma sarılınız. Kays bin Ebi Hazım naklediyor, Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeynep adlı, ahmesli bir kadının yanına girdiğinde, onun konuşmadığını gördü. Ona ne oluyor diye sordu. Ona o konuşmamak şartıyla hacc yapıyor denildi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, bana konuş, zira bu helal olmayan cahiliye işlerindendir. Ziyad bin Hudayr, e, Ömer radıyallahu anh şöyle dediğini nakleder. İslam dinini ne yıkar bilir misin? Hayır dedim. Dedi ki, onu alimin sürçmesi, münafığın ayetleri kullanarak tartışması ve saptırıcı liderlerin hükmü yıkar. Yine Ömer radiyallahu şöyle demiştir, Bir takım insanlar gelecek, Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilecek olan müteşabihleri hususunda sizinle mücadele edecekler. O halde onların yakasına sünnetlerle sarlı. Çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Osman el Ezdi şöyle anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın yanına girdim ve ona bana nasihat et dedim. Dedi ki sana Allah'tan korkmanı ve istikamet üzere olmanı tavsiye ederim. Tabi ol, bidat çıkarma, yenilik çıkarma dedi. Beyhaki İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet eder. Şüphesiz Allah'ın en sevmediği şey bidattir ve mescitlerde nöbetleşe itikaf da bidatlerdendir. Ebu Davud Sünen'in de Hüzeyfe radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabının yapmadığı bir şeyle ibadet yapmaya kalkmayın. Şüphesiz öncekiler, sonrakilere diyecek bir şey bırakmamıştır. Allah'tan korkun ey Kur'an okuyucuları. Sizden önceki sabilerin yoluna tutun. Ömer bin Abdülaziz rahimeullah' da şöyle e, nasihat ediyor. Size Allah'tan korkmanızı, onun emrinde orta yolu tutmanızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine tabi olmanızı, ...ve ondan sonra çıkarılmış şeyleri terk etmenizi tavsiye ediyorum. İbn-i Sir'in de, kişi bir sünneti terk etmeden bir bidat çıkarmaz demiştir. Hasan el-Basri Rahinollah, Allah bidat sahibinin ne orucunu, ne namazını, ne haccını ve ne de umresini bidatini terk edinceye kadar kabul etmez, der. Muhammed bin Eslemet Tusi, kim bidat sahibine saygı gösterirse... İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur der. Ebu Maşer diyor ki, İbrahim'e neha'ya şu bidatlerden bir şey sordum. Dedi ki, Allah onda zerre ağırlınca hayır yaratmamıştır. O ancak şeytanın bir dürtmesidir. Sana ilk duruma sarılmak düşer. Sahabelerin yoluna sarılmak düşer. i̇bn Ömer radiyallahu da, insanlar güzel görse bile, hasen görse bile bütün bidatler sapıklıktır demiştir. Mamer şöyle anlatıyor. Tağuz bir gün oğluyla beraber oturuyordu. Mutezile fırkasından biri geldi ve bir şey konuştu. Tağuz parmaklarını kulaklarına tıkadı ve dedi ki, Ey oğlum, parmaklarını kulaklarına tıka da onun dediklerinden bir şey duyma. Zira kalp zayıftır. Sonra daha sıkı tıka oğlum dedi. Ve adam kalkıp gidinceye kadar kulaklarını sıkıca tıkadı. İşte Selef, e, Bidat ehlinin daveti karşısında onların hiçbir sözünün kalplerine girmemesi için Kulaklarını bu şekilde tıkamayı, onlarla konuşmamayı e, tavsiye ediyorlardı. Muhammed Eddabbi e, şöyle anlatıyor. Bizimle beraber İbrahim'in ne sohbetine katılan biri vardı. İbrahim'e onun mürciye mezhebine girdiği haberi geldi. İbrahim bunun üzerine dedi ki, bizim yanımızdan ayrılırsan bir daha dönemezsin. Muhammed bin Davud el Harrani diyor ki, Süfyan bin Uyeyne şu yani İbrahim bin Ebi Yahya kader hakkında konuşuyor dedim. Bunun üzerine Süfyan dedi ki, İnsanlara onun durumunu bildirin, açıkça ilan edin ve Rabbinizden afiyet isteyin. Salih el-Mürri şöyle anlatıyor. Birisi İbn-i Sirin'in yanına girdi ve ben buna şahit edim. Kader konularından bir konu açtı ve konuşmaya başladı. i̇bn Sirin dedi ki, ya sen kalk git ya da biz kalkıp gidelim. Selam bin Muti şöyle anlatıyor. Heva ehlinden birisi eyyub -e Sahtiyaniye bir kelime bile mi söylemeyeyim dedi. O da dedi ki, yarım kelime dahi söyleme. Yani e, bidatçı birisinden yarım kelime dahi işitmek istemiyordu. Bunlar bakın Eyyub-i -e Sahtiyani gibi tabiinin alimlerinden olan zatlar. Tavus İbni Yeman gibi, e, Tavusu i Yemani gibi e, ilmin önderleri olan zatlar olmalarına rağmen bidat ehlinden yarım kelime dahi dinlemeye razı olmuyorlardı. Eyyub-i -e Sahtiyani diyor ki, Bidat sahibinin ibadetteki gayreti arttıkça Allah'tan uzaklığı da artar. Şüphesiz bidat şeytan için günah işlemekten, günah işletmekten daha sevimli gelir. Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir. Bidat şeytanı günah işlemekten daha sevimli gelir. Kişi günahtan tevbe eder ama yaptığını çirkin görmediği için bidatinden tevbe etmez. Yine Süfyanı ı Sevri der ki, kim bidatçiden bir şey işitirse... Allah onu işittiğinden faydalandırmasın. Kim bidatçıyla misafaha ederse İslam'ı halka halka eksiltir. İslam'ın eksilmesine bu şekilde yardımcı olur. Süleyman el-Haysemi hastalandığında çok şiddetli bir şekilde ağlayıp durdu. Ona ölmekten korkundan dolayı mı ağlıyorsun denilince şu cevabı verdi. Hayır. Fakat kaderiye fırkasından birine uğramıştım. Ona selam verdim. Rabbimin beni bundan dolayı hesaba çekmesinden korkuyorum demiştir. Hulayl bin İyaz rahimallah diyor ki, kim bidat sahibinin sohbetine katılırsa Allah onun amelini boşa çıkarır ve kalbinden iman veya İslam nurunu çıkarır. Bundan Allah'a sığınırız. Yine Fudail demiştir ki, yolda bir bidatçıyı görürsem başka yol hasap. Bidat sahibinin ameli Allah'a yükselmez. Kim bir bidat sahibine yardım ederse İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Yine kim kızını bidatçıyla evlendirirse akrabalık bağını koparmış demektir demiştir. Başka bir sözünde, kim bir bidat sahibiyle oturursa onun hikmetten nasibi verilmez. Allah'ın ilminde bir kimse bidat sahibine öfke duyan birisi ise Allah'ın o kimseyi bağışlamasını umarım diyor. Muhammed bin Nadir el-Haris'i diyor ki, kim bir bidat sahibini dinlemeye meylederse onun masumiyeti ondan sıyrılır ve kendi haline bırakılır. Yani Allah tarafından ona bir koruma kalmaz. Leis bin Sa'd diyor ki, Bidat sahibinin su üzerinde yürüdüğünü dahi görsem onu kabul etme. Yine İmam Leis bin Sad'ın sözü hakkında İmam Şafi Rahimullah şöyle demiştir. O az bile söylemiş. Ben havada yürüdüğünü de görsem yine kabul etmem. Ömer bin Abdülaziz'e bidatler hakkında sorulunca şu cevabı vermişti. Mekteplerdeki çocukların dinine sarıl, bundan başkasını bırak. Selefi Salih'in bu rivayetlerde gördüğümüz gibi bidatler hususunda oldukça işi sıkı tutmuşlardı. Bidat ehline değil tazim etmek, saygı göstermek, onlarla musafa etmeyi, konuşmayı ve bir kelimelerine dahi dinlemeyi hoş görmüyorlardı. İmam Malik bin Enes diyor ki, sizleri bidatlerden sakındırırım. Ona ey Ebu Abdullah bidatler nedir? diye soruldu. O da dedi ki, Bidat ehli, Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti hakkında sahabelerin ve onlara güzellikle tabi olanların sustukları yerde susmayıp konuşanlardır. Derler ki, kelam bir ilim olsaydı onu hükümler hakkında konuştuklar gibi sahabeler ve tabiim konuşurdu. Lakin batıl ancak batıla götürür. süfyan Sevriye kelam hakkında sorulunca, batılı bırakın, sen hakkın neresindesin, sünnete tabi ol, bidati bırak demiştir. Yine İmam Malik asıl için ittiba olduğunu gördüm demiştir. Selefin yoluna tabi olmak, onların menhecine tabi olmak olduğunu gördüm demiştir. Yine size hammalların, evlerdeki kadınların ve mekteplerdeki çocukların ikrar ve amel olarak üzerinde bulundukları şeyi tavsiye ederim demiştir. Bu sözü iyi e, düşünmek lazım. İmam Malik'in ve e, diğer bazı imamların e, Ömer bin Abdülaziz gibi e, büyük alimlerin söyledikleri bu tür sözler, yani evlerdeki kadınların, hammalların, mekteplerdeki çocukların e, itikadını tavsiye etmeleri e, günümüzdekiler kastedilerek söylenmiş sözler değildir. Önceki zamanlardaki e, sahabe tabi'in döneminden gelen itikatlar kastedilmiştir. Zira, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bir cariyeye Rabbin nerede diye soruyor. O da semada diyor. Bunun üzerine bu mümindir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ortamda, sabilerinin e, Allah Resulü'nden ilim aldığı ortamda işte e, sıradan, çoban çobanlık yapan bir cariye dahi e, bu şekilde Allah'ın sıfatları hususunda ilim sahibiydi. Ama o e, daha sonraki nesillerde kelam gibi, mutezile gibi, haricilik gibi, şia gibi değişik fırkaların yayılmasıyla maalesef bu evlerindeki kadınlar, hammallar, çocuklar bunların itikatlarına dahi tamamen batıllar yerleşmiş durumda. Gelenek ile din birbirine karışmış durumda. İmam Şafii Rahimullah diyor ki, kulun şirk dışındaki bir günahıyla Allah'ın huzuruna çıkması, onun huzuruna bidatlerden biriyle çıkmasından daha hayırlıdır. Yine şöyle demiştir, Kişinin şirk dışında Allah'ın yasakladığı bir şeye müptela olması, kelam ilmine müptela olmasından iyidir demiştir. Başka bir sözünde, Kelama başlayan kutlamazdır. Yine şöyle der, Kelam asab hakkındaki hükmü, değnekle dövülmeleri, develer üzerinde aşiretlere ve kabilelere gezdirilmeleri ve bu kitap ve sünneti terk edip kelama tutunan kimsedir diye ilan edilmelerdir demiştir. İmam Malik diyor ki, heva yani bidat ehli ne kötü topluluktur, onlara selam verilmez. İmam Begavi diyor ki, sahabe, tabiin, onlara tabi olanlar ve sünnet alimlerinin adetleri bidat ehlinden uzaklaşmak şeklinde olmuştur i̇bn Ömer radiyallahu anhuma kader ehli hakkında onlara benim onlardan onların da benden uzak olduğunu haber ver demiştir. Ebu Kılabe heva asabıyla oturmayın zira ben onların sizi sapıklıklarına batırmasından ve bildiklerinizi ters yüz etmelerinden emin değilim demiştir. Süfyan demiştir ki bir bidat işte onu arkadaşlarına anlatmasın ki onların kalplerinde yer etmesin. Yine Begavi şöyle diyor. Bazı ilim ehli bidat fırkalarının bir kısmını tekfir etmişlerdir. Seleften bir topluluğun Kur'an mahluktur diyenleri tekfir ettikleri rivayet edilmiştir. Bu İmam Malik'ten, İbni Uyeyne'den, İbnül Mübarek'ten, Leis bin Sa'd'den ve Veki bin El Cerrah'tan nakledilmiştir. İmam Şafi, Hafs el-Fert ile münazara yapardı. O Kur'an mahluktur deyince İmam Şafi, Yüce Allah'ı inkar ettin, kafir oldun dedi. İmam Buhari şöyle diyor. Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin sözlerine baktım, küfür bakımından Cehmiye fırkasından daha sapık bir kavim görmedim. Onları tekfir etmeyenleri ancak onların küfrünü bilmediklerinden ötürü mazur görürüm. Yine demiştir ki, benim için ha Cehmi ve Rafizi'nin arkasında, ha Yahudi ve Hristiyan arkasından namaz kılmışım fark etmez. Cehmiye fırkası malumunuz üzere Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal eden, Allah'ın her yerde olduğunu söyleyen, Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen bir e, habis topluluk. Abdullah bin Ahmet babasından nakli Kur'an mahluktur diyen kimse için şöyle diyor. Böyle diyenin arkasında ne cuma namazı ne de başka bir namaz kılınmaz. Ancak cemaate gitmek terk edilmez. Onlarla namaz kılındıysa iade edilir. Şimdi onlarla yapılan alışveriş... E Din hakkında konuşmak gibi değil. Onlara mesela selam verilmesi, onların tazim edilmesi, tevkir edilmesi, vakarlandırılması yasaklanıyor. Onlarla dini hususlarda konuşmak, kişilerin kalplerine fitne tohumlarını yerleşmesine sebep olur. Bidat ehli de kısım kısımdır. Kimisi bidatçilerin İlim ehlindendir. Ayetlerle, hadislerle kendi çapında teylül ederek deliller getirir. İşte bunları veya mantık oyunlarıyla deliller getirir. Bunları dinlemek haram kılınmıştır. Ee, az önce Musa abi zaten ayeti de söyledi. Onlarla e, beraber mecliste bulunulmasının e, caiz olmadığına dair. Ee, bir kısmı da diyelim e, mesela örnek... Bariz bir örnek vermek gerekirse, bizim yaşadığımız toplumda birçok sufi var, tasavvuf ehli var. Bunların çoğu din adına, Kur'an ve sünnet adına, ilim adına pek bir şey bilmezler. Sadece hayırlı olduklarını zannettikleri bir takım gruplara katılmışlardır. Sen onları dinlese pek etkilenmezsin. Ama bir de bunların dava ehli olan kimseleri, Ağzı laf yapan kimseleri vardır. Mantık oyunlarıyla, çeşitli tevil ve yorumlarla, nasları da tevil ederek delillerini serdedir. Bu kimseleri işte kalplere fitne atmasından korkulur. Dinlenilmesi caiz olmayan bunlardır. Malik bin Enes Allah ona rahmet eylesin şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birine buğz eden ve kalbinde onlara karşı kim bulunan bir kimsenin Müslümanların ganimetlerinden pay, al pay almaya bir hakkı yoktur. Sonra da şu ayetleri okudu. Haşir suresinin 7-10 ayetleri. Allah'ın fethedilen ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler Allah, peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Allah'ın verdiği bu ganimet malları, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza deleyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır. Daha önceden Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, Kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz, Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. İmam Malik'in yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını kötüleyen birinden bahsedildi. Bunun üzerine İmam Malik şu ayeti okudu. Fetih Suresi 29. ayetini. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Sonra şöyle dedi. İnsanlardan herhangi biri kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabından birine karşı bir kin olduğu halde sabahlarsa bu ayet ona isabet eder. Süfyanet Sevri şöyle demiştir. Kim Ali radiyallahu anh'ı Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ı önüne geçirirse muhacirleri ve ensarı hatalı buyurmuş demektir. Bununla beraber amelin ona bir fayda vereceğini zannetme. Yani işlediği amellerinde bir hükmü olmaz. İmam Begav diyor ki, bidat ehline ve muhaliflere karşı bu ayrılık, onlardan bu uzaklaşma ve düşmanlık usuldedir. Alimler arasında furudaki itilafa gelince bu rahmettir. Allah Azze ve Celle dinde müminler için zorluk olmamasını dilemiştir, diyor. Müslümana düşen odur ki, bir kimsenin itikadi bidat ve hevalara sahip olduğunu ve sünnetlerden bir şeyi hafife aldığını görürse ondan uzaklaşmalıdır. Ölü ya da diri olsun fark etmez. Onu terk etmeli, onunla karşılaştığında selam vermemeli, kendisini davet ederse icabet etmemelidir. İki kişi arasında sohbet hukukundaki kusur sebebiyle üç günden fazla dargın durmak yasaklanmıştır. Din hakkıyla ilgili olan ise böyle değildir. Zira bidat ve heva ehliyle onlar tevbe edinceye kadar daimi olarak küs durulur. Bir kimse Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'e bana derli toplu sözler öğret dedi. O da şöyle dedi. Allah'a ortak koşma. Kur'an neredeyse sen de orada ol. Sana hakkı getiren kimse sana uzak, sevmediğin biri olsa dahi ondan o hakkı kabul et. Sana batılı getiren, yakının ve sevdiğin biri olsa dahi onu reddet. Yine İbni Avn Rahimullah şöyle der. Şu üç şeyi hem kendim için ve hem de kardeşlerim için isterim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini insanların öğrenmeleri ve alimlerinden bunu sorup istemeleri, Kur'an'ı iyi anlamaları ve ondan sorup istemeleri, insanları ancak hayra davet etmeleri. Evza-i Rahimeullah şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem ashabı şu beş şey üzerindeydi. Cemaate devam etmek, sünnete tabi olmak, mescitlere imar etmek, Kur'an okumak ve Allah azze ve celle yolunda cihad etmek. Allah azze ve celle bizleri gizlide ve açıkta sünnete tabi olmak, sünnetleri ihya etmek, bidatlerden ve bidat ehlinden uzaklaşmakla rızıklandırsın. Musa bir, e, bir soru yazmıştı. Zayıf hadisler delil getiriliyor. Hadis delil kabul edilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve güvenilirlik kriterleri nelerdir? şeklinde bir soru yazmıştı. E, hadis hadisin e, sıhhati hususundaki şartlar e, hangi tür hadisler zayıftır, hangileri sahiptir, hasendir e, bu konuları geniş olarak ele almak gerekiyor. Biz bu konuda hadis usulü diye e, dersler başladık Çubuk'ta. Bunların kayıtları e, var. Odada dinletiliyor Allah'a halen. E, daha kabde var. Musa abiye de DVD olarak gönderdik. Daha da devam edecek. Çocuk e, Burada ben de yayınlamıştım. Hadisin e, sahih olması, isnadının muttasıl olması, ravilerinin e, birbirinden e, habersiz, birbirlerini hiç görmemiş kimseler olmamaları, birbirlerinden hadis almış kimseler olmaları, adil ve zabıt kimseler olmalarını, adil demek e, dindar, Allah'tan korkan kimseler olmaları demektir. Zabıt olmaları ise herhangi bir hafıza kusurunun bulunmaması, ee, şazlıktan ve illetten rivayetin selamette olması, yine e, hadisin sıhhat şartlarındandır. Şazlık, e, güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan bir raviye muhalif olarak rivayet ettiği e, metindir. İllette e, rivayetlerin bazı gizli illetleri bulunur. E, bu gibi illetlerin bulunmaması gerekir. Mesela tedlis dediğimiz illet. Örnek vermek gerekirse, isnada bakarsınız raviler birbirine kavuşmuştur, birbirini görmüştür. E, görünürde bir kusurunu göremezsiniz. Fakat e, güvenilir olmasına rağmen tedlis yapan bir ravi, mesela Bakıye bin Velid'i örnek verebiliriz. Bakıye bin Velid müdellis bir ravidir ama güvenilir bir ravidir. Eğer e, böyle e, Güvenilir olan müdellis raviler yani e, bir takım e, kusuru gizleyici tavırları olan e, şahıslar, raviler anane yoluyla rivayet ederlerse onların rivayetleri zayıf kabul edilir. Ama tahdis sigasıyla yani haddesena, embeena, akberana gibi e, işitliğini ishar eden eda sigalarını kullanırlarsa onların rivayetleri e, illetle salim demektir. Aleyküm selam ve rehmatullahi Burada tabii e, bir iki kelimeyle tam olarak anlatmamız mümkün değil. Dediğimiz gibi e, husi olarak ele aldığımız usul dersleriyle e, bunları anlamak mümkün. Ha biz ne yaparız? Mesela e, son zamanlarda Türkçe'ye tercüme edilmeyen hadis kaynağı neredeyse kalmadı diyebiliriz. Yani insanın e, fıkıhta, akidede, e, ahkamda, edepte, ahlakta ihtiyaç duyacağı bütün hadisler hemen hemen Türkçe tercüme edilmiş durumdadır. E, bu tercümelerde hadislerin dipnotlarına bakmalıyız. Özellikle e, Şeyh Elbani'nin, Abdülaziz bin Bazın, İbni Huseymi'nin e, ve diğer daha başka e, muhaddislerin Hadisleri, hükmü hususunda verdikleri bilgilere itibar etmek durumundayız. Ta ki e, o isnatların durumlarını bizzat kendimiz ölçebilecek seviyeye gelinceye kadar. Bu, o alimlerin şahitliğine, e, şahitliğine itibar anlamındadır. Nitekim dinde e, şahitlik meşru bir müessesedir ilmine güvendiğimiz alimlerin herhangi bir hadisin sıhhati hakkında e, verdiği hükümler bağlayıcı olur. Yani hadislerin sıhhati konusunda yüzeysel bilgilerle e, şu hadis sahihtir, şu hadis e, batıldır gibi sözler e, sarf etmek kolay şeyler değil. Doğru olmaz bu tür yaklaşımlar. Başka sorusu olan yoksa ben mikrofonu bırakabilirim. Cafer abi e, herhalde Mümtehine suresinin 8. ayetini yazmış. Sahih hadis varken, Allah cümlemizden razı olsun. Sahih hadis varken mezhebi taaslubdan zayıf hadisleri yaşayan insanın durumu. Bu konuda Nisa suresinin 115. ayetini e, okuyabiliriz. Hak kendisine apaçık belli olduktan sonra, e, yüz çeviren Allah'ın ve Resul'ün yolundan yüz çeviren ve müminlerin yolundan başkasına tabi olan varacağı yer ancak cehennemdir buyuruluyor. Sahih hadis kendisine belli beyan olmuş. Mezhebi de buna e, muhalif bir hüküm getirmişse geçmişte e, ve bu kimse hala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan geleni terk edip mezhebinde gelene uyuyorsa e, çok tehlikeli bir amelde bulunuyor demektir. Çünkü bütün insanların uyması gereken Allah ve Rasulünden gelenlerdir. Mezheplerden veya başkalarından gelenler değildir. Mesela sahabeler bunu en güzel şekilde uygulayan kimselerdi. Mesela bir Ömer radıyallahu düşünün. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu kapısını çalıyor. Üç sefer izin istiyor. Kendisine cevap verilmeyince geri dönüyor, gidiyor. Ömer radıyallahu anh, dur bakalım nereye gidiyorsun diyor. Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki, ben Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sizden biriniz üç sefer izin istesin, eğer kendisine cevap verilmezse geri dönsün dediğini işittim diyor. Bu sözüne dair şahit getir yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın böyle söylediğini ispatla bana diyor ve Ebu Musa radıyallahu anh sahabelerin bulunduğu bir meclise gidiyor. Kim işitti bunu Allah Resulü'nden diye, bana şahit edecek var mı diye oradakiler durumu bildiriyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh çıkıyor, bunu ben de işittim diye şahitlik ediyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh e, hadisin gereğine tabi oluyor. Bir başka yerde gerek Ebu Bekir radıyallahu anh, gerek Ömer radıyallahu anh e, kendilerine sorulan bir meselede ben bu konuda Allah Resulü'nden herhangi bir şey işitmedim, aranızda bu konuda bir şey işten var mı diye soruyor. Ve birisi kalkıyor, Allah Resulü bu konuda şöyle buyurdu diyordu ve o hükme dönüş yapıyorlardı. Tabi olmaz gereken yol bu. Allah ve Resulü'nden gelenler, sahabeler bu yolda olmuşlardı. Az önce e, sohbetin başında söylediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin 73 fırkaya bölüneceğini bildirmiş ve kurtulanların sadece kendisinin ve sahabelerinin yolunun üzerinde bulunanlar olduğunu e, haber vermiştir. Sahabe ve tabiinden gelen nasihatleri de zikrettik. Oralarda da e, sonradan çıkan fırkalaşmalara nazaran sahabelerin ve tabinin yoluna uymamızı, fırkalara tabi olmamama, olmamamayı tavsiye ediyorlardı. E, fırkalar sahabelerin döneminde ortaya çıkmadı. Onlar herhangi bir sahabeyi din konusunda her şeylerini soracakları yegane imam olarak tayin etmediler. Bir gün Ömer radiyallahu sorduklarını, başka bir gün Ali radiyallahu pekala sormuşlardı veya Ebu Said Hudri radiyallahu anh'den gelen rivayeti alıp e, kendi görüşlerinden vazgeçmişlerdi. E, onların menheci bu şekildeydi. Fakat daha sonraki dönemlerde e, birer din gibi Ebu Hanife'nin sözleri İmam Malik'in sözleri, İmam Şafi'nin sözleri sınırları dışına çıkılamayan mezhepler haline getirildi. Taassup derecesinde bunlara bağlanıldı ve din edinildi. Sanki bu alimler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın din adına söylediği her şeyi kendilerine toplamış gibi. Bizler bu alimlerin hepsini İslam'ın alimleri olarak görürüz. Ebu Hanife'de, İmam Şafii'de, İmam Malik'te, Ahmet bin Hanbel'de, Evzai'de, Leys bin Saad'da hepsi de İslam'ın imamlarıdır. Bunların hangisi Allah ve Resulü'nden en sağlam, en kuvvetli delilleri getirirse bize düşen şey o delillere tabi olmaktır. Kişisel görüşleri hususunda ise kimsenin şahsi görüşlerine tabi olunmaz. Onlar din değildir din ancak Allah'ın ile gönderdiği şeydir. Allah Azze ve Celle bugün dininizi tamamladım buyurarak Maide suresinin 3. ayetini en son nazil ettiği ayet olarak indirmiştir. Özelden bir yazı geniş Bir örnek verelim. İlim Çin'de ise alınız. İl Çin'de olsa bile alınız hadis-i şerifi. İstinsasız bütün mezhepsizlere göre uydurmadır. Halbuki Hadis alimlerinden İmam Deylemi, İmam Taberani, İmam Beyhaki, İmam İbn Adih, İmam İbn Abdilbergi'ye muaddisler ve Hüccetül İslam İmvanı ile meşhur olan İmam Gazali Hazretleri sayı olduğunu bildirmektedir. Bu büyük imamların naklettiği bu hadis-i şerife nasıl uydurma denebilir ki? Diyelim ki bu hadis-i şerife İmam Buhari mevdu dese bu hadis uydurma olur mu? Ancak bu hadis İmam Buhari'ye göre mevdu olur fakat önce, öteki alimlere göre yine sahiptir. Bunu açıklar mısınız denilmiş. Şimdi e, ilim içinde dahi olsa alınız şeklinde e, talep ediniz aslında. E, utlubul ilme e, well Velev Bissin e, şeklinde gelen rivayet e, hadis ilmini bilmeyen bu, bu yazı kime aitse kimden kopyalamışsanız e, hadis ilmini bilmedikleri e, çok aşikar. Çünkü e, Deylemi bir hadisi rivayet ediyorsa Deylemi'nin bütün rivayetleri isnatsızdır. Hadis usulüne göre e, isnatsız olarak gelen rivayetlerin hiçbirisine itibar edilmez. Diğer taraftan İmam Taberani, İmam Beyhaki, İmam İbni Adi, İbn Abdilber gibi muatisleler e, rivayet etmiş Hucüetül İslam Umanlı e, İmam Gazali Hazretleri sayih olduğunu bildirmektedir demiş. Bu hadis bu muatislelerin hiçbirisi bu hadisin sayih olduğunu söylememiştir. Bilakis İbn Abdilber'in eserinin esnafla İbn Adi'nin eserinin adı El Kamil fit Duafa'dır. El Kamil fit Duafa isimli eserinde e, i̇bn Adi zayıf ravileri ele almıştır ve bu zayıf ravilerden gelen rivayetleri e, zikretmiştir. i̇bn Adi bu hadisin uydurma olduğunu söyler burada. Dolayısıyla e, verdikleri kaynağı dahi okuma zahmetine girmeyen bu insanlar ancak birer e, tağutluk, yol kesicilik, e, eşkıyalık yapıyorlar. Din adına eşkıyalık yapıyorlar. İlim bu kadar ayaklar altına alınmamalı. Bu taasubun nedenini Muhammeden Resulullah'ı anlamamaktan mı oluyor? Tabi Muhammedun Resulullah sözünü e, gerektiği gibi anla, anla, anlasaydık gerçekten e, böyle bir taasub mümkün olmazdı. Çünkü e, her sözü ancak alınacak olan Allah ve Rasulün sözüdür. Başkalarının sözleri ya alınır ya atılır. Yani kitap ve sünnete uygunsa alınır, değilse atılır. Nitekim e, Nisa suresindeki ayette Ete'ullaha ve ete'ur rasul ve ullem buyurulur. buyrulur. İtaat mutlak olarak hem Allah hakkında hem resul hakkında itaat lafzu zikredilir, e, mutlak itaat emredilir ama ve ullem derken itaat ayrıca zikredilmez. Allah ve Resulüne Mutlak itaat zikredilirken, ullemre e, tekrar zikredilmeyişi bunun mukayyet bir itaat olduğunu gösterir. Bazı müfessirler, tabiinden bazı müfessirler buradaki ullemrin alimlerde olabileceğini söylemişlerdir. Alimlere e, itaat de dolayısıyla eğer Allah ve Resulünden gelenlere uygunsa onlara itaat mümkün olur. Değilse it, itaat caiz değildir. Nitekim hadis-i şeriflerde bu açık olarak gelmiştir. İtaat ancak maruftadır. Maruf ise dinin maruf gördükleridir. Aklın maruf gördükleri değil, dinin maruf gördükleri. İmam Gazal'in İhya isimli eseri e, tercümeleri hep e, Hafız Raki'nin El Muğni an esfar isimli tahkik çalışmasıyla beraber baslıyor. Yani dipnotlarında işte bunu buhar rivayet etmiştir, şunu Müslim rivayet etmiştir, şunu Taberani Beyhaki veya diğer muhaddisler rivayet etmiştir. İşte bu zayıftır, şunu bulamadım diye düşülen notlar Iraki'nin sözleridir, hafız Iraki'nin sözleridir. O da büyük bir muhaddistir. İhya ulümdeki hadisleri bu şekilde anlayabilirsiniz. Hatta bu ilim içinde dahi olsa. Alınız hadisi, keşke o kitabın e, Arapçasındaki ifadeleri aynen verseler. E, Bende var o üç cilt halinde e, zayıf ve uydurma diye verdiği hükümler maalesef tercüme yansıtılmamış. Bak biz öyle bir şey demedik. Muhaddisler uygun olup olmadığını bilmiyorlar mıydı acaba? Biz böyle bir şey demedik. Muhaddisler kendilerine e, gelen rivayetleri isnatlarıyla naklederler. Bazen e, uydurma olduğunu, zayıf olduğunu, illetini söylerler. Bazen de illetini bilmez, söylemezler. Mesela Deylemi e, rivayetlerin hep isnatsız vermiştir. Ondan sonra bazı muaddisler Deylemi'nin zikrettiği rivayetlerin çoğunu e, başka başka tariflerle bulmuşlar, isnatlarını vermişlerdir. Mesela i̇bn Hacer el-Askalani'nin Testidul Kavs isimli bir çalışması vardır. Yine aynı müellifin Züherül Firdevs adlı bir çalışması vardır hadislerin büyük bir kısmını isnadıyla bulmuştur. Ve bu isnadların çoğu da zayıftır. İsnatsız olanlar ise hiç itibara alınmaz. Uygunsa alınır dediğinizde onu diyorum diyor. Şimdi uygunsa alınır dedin yani Allah ve Resulünden gelenlere uygunsa alimlerin görüşleri bunlar alınır. Allah ve Resulünden gelenlere muhalifse onunla amel etmek caiz olmaz dedik. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereketi. Mesela az önce e, sizin sorduğunuz soruya e, ilim Çinde dahi olsa alınız hadisine e, dediniz ki işte bu şu şu muhattisler sahih diyor dediniz. Ben de o saydığınız muhattislerin hepsinin kitabı elimde mevcut ve hepsi de zayıf olduğunu veyahut uydurma olduğunu söylüyorlar. Ama e, bu yan kesiciler. Allah'ın yolunun önüne engel teşkil eden bu şahıslar yalan yanlış nakillerde bulunarak insanların aklını boğandırmak için e, böyle isimleri ortaya koyarak işte bunu Beyhaki gibi biri rivayet etmiştir, İbn Adi gibi biri rivayet etmiştir, İbn Abdilber gibi biri rivayet etmiştir diyerek e, gerçeği ters yüz yapıyorlar. Halbuki verdikleri bu isimler bu rivayetin uydurma olduğunu söylüyor. Evet o hadis hakkında. Mesela İbn Adi diyor. İbni Adi'nin kitabı tamamen zayıf rivayetleri açıklamak için ele alınmış bir kitaptır. El-Kamil Duafa, yani zayıf ravileri toplayan kamil bir eserdir. Eserin e, tam karşılığı, Türkçedeki karşılığı. Zayıf ravileri inceler. Bu esere İmam Zehebi Mizanul İtidal adıyla e, bir çalışma yapmıştır. O ravileri tekrar incelemiş. Başka alimlerin e, bu raviler hakkında neler söylediklerini beyan etmiştir. Hafız İbn Hacer de Lisânül Mizan ismiyle Mizanul İtidal kitabını biraz daha genişletmiştir. Daha başka zayıf raviler bulunduğunu belirterek genişletmiştir o kitabı. Mesela bu kitap bu sözleri bana kopyaladığınız şahıs onun kitaplarında şu ifadeyi belki görmüşsünüzdür. Çünkü ben okumuştum. Diyor ki işte bazıları diyor ki şu hadis uydurma, uydurma değildir diyor. Deylemi'deki e, bütün rivayetler diyor, aynı buhar'deki gibi sahihdir diyor. İşte cahilliğin daniskası budur. Çünkü e, hadis alimleri kitapların, hadis kitaplarının derecelerini zikrederken e, bir kısmı tamamen sahih hadisler içeren kitaplardır. Buhar ve müslimin sahihleri gibi. Bir kısmı sahih, zayıfı, uydurmayı beraber içerisinde bulunduran kitaplardır. Evet kısmi azamı sahih olan, işte Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin, gibi kitaplar meşhur olmuştur. Bunlardan başka bir de, umum olarak, geneli zayıf ve uydurmalardan oluşan, sahih rivayetlerin çok az bulunduğu, içerisinde çok az sahih rivayet bulunan kitaplar vardır. Deylemi'nin, Hakimet Tirmizi'nin Nevadur Usul kitabı, bu gibi kitaplar bu sınıfta yer alır. Ve İbn-i Ebit Dünya'nın da, Risale'lerinin çoğu, Yine bu sınıftadır. Yani e, isnat bakımından sağlam olmayan rivayetleri içerir bunlar. Hadis ilminde bunlar bilinen kaydedir. Ama e, insanların bu konudaki e, bilgi eksikliğini kullanarak Allah yolunun önüne engel olanlar bu tür yalanlarıyla akılları karıştırıyorlar maalesef. Allah şeylerinden korusun. Mesela e, bir başka Sitede şöyle bir söz görmüştüm. Levlâke levlak lemâ hâlâktul eflak ey Muhammed sen olmasaydın yerleri gökleri e, kainatı yaratmazdım şeklinde. E, bir söz vardır, uydurma bir söz. İsnadı yoktur bu sözün. E, sadece Muhyiddin Arabi keşfen sahihtir diye bir iddiada bulunmuştur. E, suyuti bunu Leali'ül Masnu'a ismiyle e, sırf uydurma rivayetleri ele aldığı bir çalışması var. Orada zikretmiştir. İsnadının bulunmadığını söylemiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu rivayeti işte suyuti rivayet etmiştir. Suyuti'nin rivayet ettiği bir hadis nasıl uydurma olur gibi safsata mantıklarla insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Bir suyuti'nin kitabını bir okuyun Allah aşkına. Suyuti orada o rivayetin uydurma olduğunu, hiçbir isnadının bulunmadığını söylüyor. Bunun gibi daha neler neler var. Ama e, Arapçadan e, mahrum olan insanların Arapça bilmeyen e, Arapça bilmeyenlerin çoğunlukta olduğu bu toplumda bu usulü kullanmaları tamamen samimiyetsizliklerinden e, dini Allah için halis kılmamalarından kaynaklanıyor yani e, yatsı gelince kadar yalan söylemeye devam ediyor Bunlar Evet. E, mikrofonu bırakayım inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Selamun aleyküm. Bir haberin kabulündeki şartlar Kur'an'dan mı çıkmıştır? E, bu, Allah-u Alem, mealcilerin kullanmak istedikleri e, bir cümle. Doğru mu Musa abi? E, yine... Onlara e, bu sözü ters çevirip şöyle sorabiliriz. Allah Resulü'nün sözlerini Kur'an'a arz etmek Kur'an'dan mı çıkmıştır? Bu şekilde sorabiliriz. Ama biz bir haberin kabulündeki şartların Kur'an'dan çıktığını ispatlayabiliriz. Mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Size bir fasık haber getirdiği zaman araştırın diyor. Peki fasık değil de salih biri haber getirse e, durum ne olacak? Allah Azze ve Celle yine Adil şahitlerin yaptığı şahitliği kabul etmemizi emrediyor bize. Dolayısıyla yanılma, hata etme payı olan bu şahitlerin verdiği haberi kabul etmek Allah'ın bize borç kıldığı bir mükellefiyet. Ve biz Allah'ın bize farz kıldığı bu vecibe gereği olarak ravilerin sağlam olduğunu şahit olunan ravilerin getirdiği haberi kabul edersek ve onda bir yanılma hata olsa dahi Allah bizi ondan mesul tutmayacaktır. Bilakis... Onunla amel etmediğimiz için mesul tutacaktır. Çünkü şahitlerin şahitlerini kabul etmeyi Allah bize farz kılmıştır. Borçlanma hukukunda, nikah hukukunda pek çok meselede şahitlik öngörülür Kur'an'da. Ama onlar Kur'an'dan bize bir ayet bile getiremezler. Resulün söylediklerini Kur'an'a arz edin diye bir ayet getiremezler. Özelden yine bir e, soru. Mesela İmam Nesai Taberani'deki bir hadise uydurma diyemediği gibi İmam Taberani'de Nesai'deki bir hadise mevdu demez. Mevdu dese de ona göre mevdu olur. Mevdu halk arasında uydurma anlamında kullanılıyorsa da hadis ilminde müştehit olan bir alimin bir hadise mevdu demesi onun adına göre hadis olma şartlarını taşımıyor demektir. Diğer bir muhadise göre de mevdu olması gerekmez. E, böyle... E, tane tane cımbızlayarak bir iki meseleyi öne çıkararak hadis ilminde yol alınamaz. İlk önce e, usulü hadis okunur. Ondan sonra e, bu meseleler tartışılır, görüşülür, müzakere edilir. Ama e, usulsüz olarak bir ilim öğrenilmeye kalkışırsa kafalar çok karışır. Şimdi e, hadiste usul bellidir. Eğer bu usul bilinse bu tür adı, e, ...kafa karıştırıcı açıklamalar... ...kesinlikle rahatsız etmez. Çünkü... E, ...usuldeki kaydeler bellidir. Mesela alimlerden birisi... ...hadis alimlerinden birisi... ...bir ravi hakkında bilgi sahibidir. Örnek verelim... E, ...Buhari, Tarihül Kebir isimli eserinde... ...bir raviyi ele alır... ...der ki... E, ...bu ravi güvenilirdir. Yani bunda bir kusur yoktur. Dolayısıyla hep güvenilir olduğuna şahitlik edilen ravilerden oluşan bir isnadla gelen rivayete Buhari der ki sahihtir. Ama başka bir muhaddis de çıkar der ki işte ravilerinden falanca güvenilir değildir. Şu şu sebeplerden dolayı zayıftır. Veyahut bu ömrünün sonlarında bunamıştır. Buhari buna şahit olmamıştır. O sadece kendi şahit olduğunu görmüştür gibi beyanatlarda bulunarak durumu açıklar. O zaman e, cerh müfesser olarak gelirse, yani ravinin e, gözden düşürücü, e, güvenilirlikten, sukalıktan düşürücü hasleti e, zikredilirse, açıklayıcı olarak zikredilirse cerh mukaddemdir. Yani o önceliklidir. Ama cerh müfesser değilse sadece muaddislerden birisinin falanca zayıftır demesine itibar edilmez. İllaki neden zayıf dediğini açıklamak zorundadır. Bu kaydeler bilinmeyince e, işte hadisler hakkındaki hükümler iştihadidir, e, birine göre sahih olan diğerine göre zayıftır, birine göre uydurma olan diğerine göre sayıhtır gibi e, boş laflar mide bulandırıyor. Usul ilmi bu kadar ayağa düşmemeli. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunlar sırf e, mezhepleri savunma adına gayret keşlikle ortaya çıkarlan şeyler, açıklamalar, e, zorlama kokan açıklamalar hakikaten. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Mesela e, bunlar isimlere o kadar takılmışlardır ki e, şu söze bakın. Diyor ki İmam Nesai Taberani'deki bir hadise uydurma diyemediği gibi de Nesai'deki bir hadise uydurma diyemez. Şimdi bu söz mesela bir e, Ali İbnül Medine'nin İlel kitabına bakın. Darekutni'nin İlel kitabına bakın. Yahya bin Maye'nin ee, ondan e, devrinin rivayetiyle e, bu konuda kitabı var. Ravileri değerlendirdiği. Aleyküm selam ve rahmet Bu kitaplara baktığınız zaman çok net olarak görürüz ki şurada şu ravi hata yapmıştır. İşte e, falanın rivayeti sabit değildir. Sahih değildir diye illetlerini beyan etmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde Mevzuat olarak ele alınan e, İbnül Cevzi'nin Mevduat kitabı, e, Zehebi'nin aynı e, konuda eserleri, yine Suyti'nin lealül Masnun'a kitabı Taberani'den, Nesay'den ve başkalarından, diğer muhaddislerin kitaplarından isnatları vererek o rivayetleri eleştirir. Yani bu e, karanlığa taş atmak cinsinden bir söz. Çamurat izi kalsın gibi e, bu niyetle atılmış bir söz. Yani e, ilm-ül nakd denilen, nakd ilmine dair yazılan eserlerde e, meşhur hadis kitaplarında ne gibi hatalar olduğu zikredilmiştir. Ve o eseri, hadis eserini yazan alimin isminin meşhur olması onları hakkı söylemekten de e, geri bırakmamıştır. Evet. selamünaleyküm.